Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz, ben Canan. Ben Deniz. Bu yayın döneminde Şiddetsiz İletişim Bir Yaşam Dili Programı'nda Canan'la birlikte Şiddetsiz İletişim'in temel ayrımları dediğimiz, anahtar ayrımlar diye de andığımız konularla demleniyoruz. Bugün de ihtiyaç ve strateji, ihtiyaç versus strateji konuşacağız. evet. Bu ihtiyaç mı e, strateji arasında farkı görmek benim için çok aydınlatıcı olmuştu e, çünkü anladım ki ihtiyaçlar asla çatışmıyor. İhtiyaçla bağlantı kurduğumda e, işte, burada şefkatli bir şey var yani orada bunun için bunu senin için istiyorum diye bir şey var. E, o yüzden bayağı şimdi işte, stratejiyi anlamak da e, aydınlatıcı bir anahtar bence bu ihtiyaç mı stratejimi. Bakalım size de netlik getirebileceğiz mi bu yayının sonunda? Hı hı. Canan ben biraz bu bizim Stefan Zaybert'in pusulasından söz etmek istiyorum. Daha önce keşke akıl hisseydim diye bir şey geldi içime. Sana da uyarsa. Ee, şidesiz iletişimin çok basit bir grameri var. Ee, gramer demek bile beni zaman zaman rahatsız ediyor. Sadece hani... Hayata şiddetsizlikle bakarken kullanabileceğim bir araç olarak dört adımı var. Gözlem, duygu, ihtiyaç, rica. Fakat hayatta benim tanıdığım tek bir kişi yok ki. Zannediyorum Marshall da öyle değildi. Hayatta böyle hep gözlem yapsın. Sonra duygu, ihtiyaçla bağlandı, bir rica yapsın. Böyle bir şey pek olmuyor. Aslında hayatta bir dans ediyoruz pusula gibi. E, gözlem mi, değerlendirme mi? Bazen değerlendirme yapıyorum, yargı yapıyorum. Yargıladığımı fark edersem durup çünkü bir seçim yapabilirim. Tekrar gözleme dönebilirim. Bazen duygu sandığım şeyler, yorumlar, düşünceler duyguyla karışıyor. O, bunu fark edersem dönüp yine bir seçim yapabilirim, duyguya gidebilirim gibi bir pusula içinde aslında bakılabilir hayata. Yani hayatta hep yeni bir doğru yanlış yaratıp Şimdi desiletişiminin dört adımıyla yaşayacağız. Bundan sonra da doğrusu budur, budur gibi bir yere varmak yerine bir dakika ya şu an ben ne yapıyorum diye bir farkındalık çalışması olabilir bu temel ayrımları konuştuğumuz anlar. Hem benim için hem senin için belki hem de dinleyenler de bundan ilham alır. O noktada ihtiyaç mı strateji mi çok kıymetli. Temin söylediğin gibi. Çünkü biz... ...bizim ihtiyaçlarımız... ...çatışmıyor... ...ihtiyaçlarımızı karşılamak için... ...stratejilerimiz çatışıyor... ...bunu ben idrak ettiğimde... ...bende çok şey değişmişti... Gerçekten öyle... Yani ...bir de karşı tarafın... ...ihtiyacını karşılamak için... ...bir eylemde bulunduğunu anlamak da... ...bir gelişme oluyor... ...yani bu adam bunu yapıyor... ...ama bir ihtiyacını karşıladığı için yapıyor... ...o zaman... Onda da strateji bulmak daha kolay oluyor. Bir şey de var yani biz ihtiyaçlarımıza değer vermezsek başkaları da vermeyebilir gibi bir şey. Yani ben neye ihtiyacım var? Mesela dinlenmeye ihtiyacım var. Senin de dinlenme ihtiyacın var yani. ihtiyaçlar zaten herkes herkesin dinlenme ihtiyacı var ama ben evde televizyon seyrederek dinleniyorum. Sen ise müzik dinleyerek dinleniyorsun. Yani farklı stratejilerimiz farklı. Onun gibi bir şey. Evet stratejilerimiz farklı Şimdi sen konuşurken e, Bu ilk yayın döneminde Vivet geldiğinde söylediği şey geldi aklıma İhtiyaç kelimesini duyduğunda Bazen e, birlikte olduğumuz insanlar Muhtaç kelimesiyle karıştırabiliyorlar hı hı. İhtiyaçtan Bizim kastettiğimiz şey Ben birkaç örnek vereyim Mesela barış Kabul Takdir Saygı Özen, duyulmak, anlaşılmak, evet. görülmek, sevgi, <gülüyor> uyum, uyum dinlenme, birliktelik, hareket, mesela bazen hava, yaz tutmak, kutlamak gibi şeylerden bahsediyoruz ihtiyaç dediğimizde. Ve bu ihtiyaçlar evrensel. Evet herkesin aynı bu ihtiyaçları var. Herkes bunu özlüyor, bunu istiyor. Ama mesela barış ihtiyacını karşılamak için yapılan e, bazı eylemlerle hiçbir şekilde benim buluşabilmem içimden onlara olur diyebilmem mümkün değil. Barış ihtiyacı için benim yapacağım eylemler çok farklı olabilir. Senin yapacağın farklı olabilir. Bazı insanların yaptığı da benim kanımı dondurabilir. Ama hakikaten altında baktığında barış ihtiyacı için yapılan bir eylem vardır ortada. O yüzden de Marshall'ın dediği gibi her ne yapıyorsak bir ihtiyaç karşılamak için yapıyoruz diyor. Aynı zamanda çatışan ihtiyaçlarımızı karşılamak için bulduğumuz stratejilerdir. İhtiyaç temelinde birbirimizi duyup anladığımızda hayatı zenginleştirecek başka eylemler olabilir diyor. Evet oradan da diyaloğa devam ediyorsun çünkü bir ortak bir strateji buluyorsun. Evet. Veya karşı tarafı peki kardeşim diyorsun seçim yapıyorsun yani anlıyorsun gene orada bir şefkat evet. var. Evet barış içinde mesela şeyde çalışma ortamında barış de söylediği barış içinde hiç olmazsa anlaşamadığımız konusunda anlaşırız. <gülüyor> Bu gerçekten çok hoş. <gülüyor> İhtiyaçlarla ilgili e, Surahart'ın e, anlattığı bir şeyi de e, söylemek istiyorum. Biraz önce size bazı ifadeler okuduk. Marshall Rosenberg'in ihtiyaç listelerinden böyle aldığımız, e, benim de hayatımda deneyimlediğim pek çok şey. Mesela ben şu an radyoda Canan'la birlikte e, bu programı sunarken işbirliği ihtiyacımı karşılıyorum. Oyun ihtiyacımı karşılıyorum. Ve arkadaşlık ihtiyacımı da karşılıyorum. Aynı zamanda radyo mikrofonundan bunu yapıyor olmam... ...yani Canan'la bunu gidip kafede yapmıyor olmamın da bir çok kıymetli nedeni var. Ee, şiddetsiz iletişimi duyurmak istemek. Yani paylaşmak istemek. E, etkinlik. Yani verimli bir şekilde paylaşmak istemek. Anlam. Anlam. Anlam, Evet. Ve aslında galiba da bütün bunların altında ben de, de en güçlü olan anlamcağından teşekkür ederim. İhtiyaç böyle bir şey. Anlam ihtiyacımı karşılamak için tek strateji. Açık radyoda bunu yapmak olmayabilirdi. Ama şu an benim favori stratejim bu. Bir de öyle bir fark da var. Hani favori stratejim benim bu gibi. Surahart'a gelirsem, işte bu ifadeleri Surahart e, bir Kızılderili e, grubuyla şiddetli iletişim paylaşırken e, ifade olarak kart halinde, ihtiyaç kart halinde ellerine vermiş ve sormuş. Siz olsaydınız bunlara ne isim verirdiniz? diye. Düşünmüşler, düşünmüşler. İlaç demiş bir tanesi. Şimdi ben de kendi seminerlerimde soruyorum. Aynı egzersizi yaptırıp Canan. İnsanlar bana Hayat diyorlar. Olmazsa olmaz diyorlar. Bazen şey soruyorum. Elinizdeki ifadelerden herhangi birini bir daha hayatınızda hiç olmayacağını düşünün. Bu bir daha hiç olmayacak. Ne yapardınız? Kimse diyor ki. Kimse şey söylemiyor. Olmazsa olmasın demiyor. Hı hı. Bazen yaz tutma kartını geri veriyorlar. O zaman da soruyorum. Bir daha hiçbir acınızın yazısını tutmayacaksınız uygun mu size diye. Yok yok kalsın diyorlar. <gülüyor> İhtiyaçlar öyle olmazsa olmaz hayatında canlı hayatın ifadeleri içimizdeki. Evet. Ee, bu bu şiddetsizleşme değerli olan da işte bu ihtiyaçla stratejiyi birbirinden ayırmak çünkü anlaşmazlıklar devinde söylediğimiz gibi genellikle stratejilerden çıkıyor. Yani senin stratejin farklı, benim stratejim farklı. E, işte Lev Larsen'in e, kitabında bir hikayesi vardı. O da biraz benimle e, benzerlik olduğu için hoşuma gitti. Onu paylaşmak isterim. Çocukkenli e, canı sıkıldığı zaman, e, yalnız hissettiği zaman annesine yanına gidiyormuş ve annesinden e, kurabiye veya şekerleme istiyormuş. E, esasında esas istediğim bağlantı ve Beraber bir şeyler yap, birliktelik diyor. ve Fakat buna o kadar çok alıştım ki yani bunu büyüdükçe de yalnız hissettiğimde bir şeker, bir cookie yemeye başladım diyor. Bu ne zaman duygularımla baş edemediğim zaman yemek yemekle ilgili, merse bir zamanlar bayağı kiloluymuş. Yemekle ilgili böyle bir şeyim oldu, diyor, ilişkim oldu diyor. Duygularımı da sıkıntılı duygularda gidip yemek yemeyi çünkü çocukluktan öyle bir alışkanlığım olduğunu söylüyor burada yani bu duygusunun stratejisi bunu yenmek için yemek olduğunu fakat sonra fark ettiği zaman ya bir dakika ya ben ne yapıyorum benim şu anda esas istediğim yakınlık mı eğlence mi? O zaman ben bunu başka bir şekilde yapabilirim. Ne yapabilirim? Stratejim ormana gidip yürümek olabilir. Deniz kenarına gidebilirim. Kitap okuyabilirim. Veya bir arkadaşımı arayabilirim yakınlık için. Yani yemek yerine bir strateji bir ihtiyaçla bağlantı kurduğu zaman ondan sonra tekrar sağlıklı olmaya başlamış ve bu da bayağı bir zaman almış. Bunu fark etmek de bana çok değerli geliyor. Çünkü her zaman ee, seçtiğimiz stratejiler doğru olmayabiliyor çünkü ihtiyacımıza bağlanmadığımız için. Ee, o yüzden ihtiyaç mı stratejimi anahtar ayrımı o yüzden çok kıymetli. Sen ihtiyacını fark etmek için bir önceki programda bahsetmiştik. Senin duygun ne? Yalnız istediyorsun. Yakınlık ihtiyacım var. Bunun stratejisi yemek yemekse bu sefer. ...senin sağlıkla ilgili olan bir ihtiyacın karşılanmıyor. Onu da fark etmek. Değil mi? Bu söylediğin örnek benim de çok ilham almama katkıda bulundu. Yani çok ilham aldım söylediğin şeylerden. Ben de şey kısmını anlatayım. İhtiyaçla bağlantı kurduğumda... ...ben bir ne istediğimle bağlantı kuruyorum. Yani benim neye ihtiyacım var? İşte... Yakınlığa ihtiyacım var ha peki yakınlık ihtiyacımın farkına vardığımda artık o senin anlattın e, kurabiye şekerleme stratejilerden bir strateji haline geliyor yani kıtlıktan bolluğa geçtiğim yer başlıyor benim şiddetsiz iletişimde en beslendiğim yerlerden biri de bu ben eğer fark edersem ki benim e, ihtiyacım e, işte şiddetsiz iletişim paylaşmak o zaman bu paylaşma ihtiyacımla bağlantı kurarım. Ve bunun için e, farklı farklı en az üç dört tane strateji bulabilirim. Öbür türlü bir stratejiye, bir yola yani şek bir şekerleme, bir kurabiyeye e, sıkı sıkıya yapışıp kıtlık içinde kalıyorum. Çünkü, ve ondan sonra o kurabiyeyi de alamazsam dünya yaşanmaz bir hale geliyor benim için. Orada da bir bağımlılık oluyor. Ancak o kurabiyeyi yer, yersem... ...benim yakınlık ihtiyacım karşılanacak evet. gibi bir şey oluyor. O dediğin kıtlık öyle bir şey değil mi? Evet. Tam da burası. Halbuki bilirsem ki ben yakınlık istiyorum. Evet gidip bir şekerleme alabilirim. İkincisi e, tabii çocuklukta biraz daha farklı bir şey. E, oraya girmek istemiyorum. Yani ben Liv'in anlattığı hikayeden devam etmeyeyim hatta. Ama yakınlık ihtiyacım ben bilirsem şu an e, içimde çok canlı... Canını arayabilirim. Canan telefonu açmazsa, işte başka bir arkadaşımı arayabilirim. O da olmazsa bir şiir okuyabilirim gibi. Koca bir liste çıkar. Yani kıtlıktan bolluğa geçmeye başlayabilirim. Evet, devam edeceğiz. İlk önce bir Some Kind of Wonderful, Carol King'in bir şarkısını dinleyelim. Daha sonra devam edeceğiz. İhtiyaç mı? Stratejimi. To do is touch my hand to show me you understand, and something happens to me that's some kind of wonderful. Anytime, my little. never Strateji mi, ihtiyaç mı, anahtar ayrımı devam ediyoruz. Deniz senin çok güzel bir örneğin vardı. Ondan bahsetmek ister misin? Evet. E, şimdi ne kadar oldu bilmiyorum canlan ama birkaç ay önce erkek arkadaşımla Beşiktaş'a alışverişe gittik. Ondan sonra epey bir alışveriş falan yaptık. Bayağı da yorulduk. Eve geldik. Ve ben böyle cik cik cik konuşmaya başladım. O da böyle arka odalardan birinde kayboldu. Ama ben böyle mutfaktan koridora doğru böyle anlatıyorum. Ne anlattığımı da şu an dahil hatırlamıyorum. İşte şöyle mi böyle mi oradan da bunu yaparız falan. Biraz sonra yanına doğru gittim. Odanın kapısından girdiğimde böyle elinde telefonu vardı ve bana doğru döndü. Elini şöyle hafifçe kaldırdı yüzüme doğru. ...her zaman konuştuğundan biraz daha yüksek bir sesle, şu an video seyrediyorum ve seni dinlemek istemiyorum, Baş biraz sonra konuşalım gibi bir şey söyledi. Biz İngilizce anlaştığımız için tam çeviremeyeceğim. Ve ben, sence ne oldu bana? <gülüyor> Yıkıldım mı? Ay çok bozuldu. Ondan sonra böyle bütün kelimeler boğazıma kaçtı falan böyle bir sinir. Böyle utandım, sinirlendim. Böyle sinirlenmek daha kolay ama altında mahcubiyet falan. Anlamadım ne olduğunu. Sonra gittim içeriye kendime empati verdim. Şimdi geçen iki programda da konuşmuştuk kendime. Empati işin en önemli kısmı duyulmak için önce kendime empati vermek. Yani tam olarak ne oldu dedim geldik. Ben konuşuyordum, yüzünü görmüyordum. Sonra onun yanına gittim. Bu, bu, bu oldu. Ne hissediyorum? Orada hakikaten mahcubiyet olduğunu gördüm. Yani utandığımı fark ettim. Neye ihtiyacım var? Ondan sonra ha, bağlantı kurmak istiyorum, anlamak istiyorum. Niye böyle oldu falan gibi bir şeye gittim. Gittim, bağlantı ricası yaptım. O da dedi ki, şimdi değil, on dakika sonra. Hadi bakalım. Peki, on dakika sonra oturduk konuştuk. Ee, Şiddesiz iletişimin bana verdiği en büyük hediyelerden biri o işte bu oturup konuşmayı öğrenmiş olmak. Zaman zaman çiftlerle görüştüğümde ya da işte eşleriyle sıkıntı yaşayanlarda gördüğüm en büyük sıkıntı hani daha daha küsmüş daha an haberi olmamışı. Ben çok e, oynadım bu hayatta artık oynamadım ya. Oturup konuştuğumuzda ben sordum böyle böyle oldu gözlem söyledim. Marshall'ın söylediği de en en kıymetli şeydir. Yani hiçbir yorum yargı katmadan ya yani yanına geldim. Sen de bana böyle dedin dediğimde ne oldu sana diye sordum. Ya dedi ki yani dışarıdan geldi. Gevşemek, rahatlamak istiyordum, dinlenmek istiyordum. Benim de en uygun yol işte o sırada bir şey seyrediyordum YouTube'da. Ee, sen dinleyemedim dedi. Ben de sonra düşündüm ben niye bunu yaptım diye. Yani ben niye konuşuyordum? Cik cik cik ne oluyordu bana? Ben de şeyi fark ettim, benim de gevşeme ve dinlenme stratejim o an konuşmaktı. İhtiyaçlarımız çok da benziyordu o an, dinlenmek, rahatlamak, aynı. gevşemek ve bulduğumuz yollar, stratejiler son derece farklıydı. Hakikaten de hayatın içinde ihtiyaçlarda pek fazla çatışmıyor ama bunun için seçtiğimiz stratejiler çok çatışabiliyor. Evet bunu yapmak da o kadar kolay bir şey değil yani seni de takdir ediyorum <gülüyor> <gülüyor> gidip bunu konuşabilmek. Niyetin esasında da orada önemi tekrar şey yani niyetinle ya bazen boş ver yani ne konuşacağım bu adamla deyip çekip de gidebiliyoruz yani. Orada senin niyetin gerçekten kendini ifade etmen e, bağlantıda olmakla ilgili böyle bir çaban var. Hı <gülüyor> hı. Ya çabam aslında şiddetsiz iletişimden öğrendiğim şeyler benim hayatımı çok kolaylaştırdığı Hı -hı. için bunu yaşamak e, ve şey yapmamak yani beklentilerle, yargılarla e, devam ettiğimde özellikle böyle yakın ilişkilerimde e, vallahi bu işleri ben yürütemiyorum o zaman çünkü kendimi dürüstlükle ifade etmediğim her seferinde kalbim kapanıyor. Ve karşı taraftakini de tam olarak duyup anlayamıyorum halbuki kendimi dürüstlükle ifade edip karşımdakini anlamaya çalıştığım zaman bağlantı oluyor bağlantı da çok tatlı bir şey evet bunun içinde biraz çaba göstermek gerekiyor gerçekten ee, daha önce de söyledik yani gerçekten kendi hakikatimizi karşı tarafa söyleyebilmek çok değerli bir şey Burada biraz cesaret e, kırılganlığımızı gösterebilmek e, bunların üzerinde birazcık <gülüyor> çalışmakta yarar var ...zorlandığımız noktalar... ...senin bir de bu Plato diye bir şey e, vardı... ...onu da dinleyicilere bence... ...bir bahsedelim kısaca... ...daha vaktimiz var... Evet, bunu ben Miki Kaşlı'nın... E, ...web sitesinde, BNVC web sitesinde... ...görmüştüm, ilk e, röportajlarında... ...okudum... ...ihtiyaçla strateji farkın ...yani e, farklılığını... ...o ayrımı... E, ...kestirmek için çok işime yaradı... ...biraz bilmece gibi de... E, İhtiyaçlar, e, kişi, yer, eylem, zaman ve nesne içermezler diyor. Yani şöyle bir ihtiyaç yok. Canan sana ihtiyacım var diye bir ihtiyaç yok. Büyük bir ihtimalle benim işte arkadaşla eğlenmeye falan ihtiyacım oluyor. Sen de bu cümlede e, benim en favori yolum alıyorsun bu ihtiyacı karşılamada. Ya da yerden, ba yer içermiyorlar. İlla buraya gidersen mutlu olacağım gibi bir şey de olmuyor. Hmm. Başka yerlerde de aynı e, rahatlık ihtiyacını karşılayabilirsin. Evet, yani datçaya gitmek bir ihtiyaç değil. Bir seçim. Ben, evet, bir seçim <gülüyor> ve favori bir e, strateji olabilir. Eylemden bağımsız, illa bana çiçek getir. Çiçeğe ihtiyacımız olmuyor genelde, özen oluyor. Ötekisine Zaman, Zaman. münezine... Sabah beni dokuzda arama. <gülüyor> aramasan kendime gelemiyorum gibi bir şey. Şey oluyor hı. çiftlerde işte e, sürekli mesajlaşalım oluyor mesela. Evet. Günde üç kere mesajlaşmadık beni artık sevmiyor gibi bir durum. Beni bugün aramadın gibi hı. bir şey. Evet böyle ve de nesneden bağımsız. Yani bu da e, nesne deyince arabaya ihtiyacımız yok. Ulaşıma ihtiyacımız olabilir. Hı hı. Ya da paraya... ...değil, maddi güvenliği aslında galiba ihtiyacımız var. Aslında değil, öyle. Çünkü... ...armağın ekonomisiyle yaşayan topluluklar var mesela dünyada. Bir nesneye, bir eyleme bağlı, böyle yap, sıkı sıkıya yapıştığımızda... ...yani stratejiye yapıştığımızda kıtlıktayız. Yeni yaratıcı düşüncelere açılamıyor insan o zaman... Evet ben genellikle bu bir kişiye bu bağımlılıkta bunu çok görüyorum. O yani olmadığı için e, hayatıma devam edemeyeceğim diyen yani çok e, tanıdığım kişiler var ama çok fazla alternatif var. E, o yüzden bu plato çok hoş. Plato değil mi? Bunun orijinal hali. İngilizce baş harflerinden belki Türkçe'de bir şey ifade hmm. etmiyor ama ben öyle hatırlıyorum. Sen söyleyince Mevlana'nın şiiri geldi aklıma. Ölmem deme ölürsün. <gülüyor> Ölürüm deme ölmezsin diye Özetleyeyim ben güzelim şiiri Belki bir gün okuruz onu da burada Peki Bugün ihtiyaç mı strateji mi Anahtar ayrımına baktık Nasıl yaşıyor bizim içimizde Şiddetli iletişim uygularken Ben de dinleyicilere Böyle bir Bakın bakalım daha önce gözlem mi Değerlendirme dedik ricamı talep mi dedik Değil mi duygumu düşüncemi düşünce mi dedik Bakalım haftaya ne söyleyeceğiz? <gülüyor> evet. ee, kapatmadan önce topluluğumuzun etkinliklerini izlemek için işte siz İletişim Türkiye Facebook ve Instagram sayfalarımızı hatırlatalım. Canan'la bana e-mail yazmak isterseniz bu hafta benimkini verelim e-mail olarak denizspatar.gmail.com Deniz okunduğu gibi Spatar'ı kodluyorum. Samsung Polat'la Ankara, Trabzon, AnkaraRize.gmail.com Canan'ın empatinin Gücü benimle de Deniz Sıfatar adıyla Instagram hesaplarımız var Oralardan da bizi izleyebilir Ya da mesajlaşabilirsiniz İyi hafta sonları İyi hafta sonları